Şemsi Şita Hükümet sözcülerinden güzel sözler duyuyoruz, kış ortasında açan güneş gibiler. Söylem yanlışlarını kabullendiler, kimseyi mahzun görmek istemiyorlar. Yenilmişlik duygusundan çıkmaya davet ediyorlar bizi. Kendilerine oy vermeyenlerin taleplerine de duyarlı davranacaklar. İnanma arzumuz kanatlandı, hataları tekrarlanmasın diye duaya durduk. Allah'ım, yardım et de nefislerine yenilmesinler bir daha diyoruz. Lakin tecrübeli şüpheler kemiriyor içimizi. Merak ediyoruz mesela, yandaşlarına çeki düzen vermeyi düşünürler mi? Gazeteleri bir örnek manşetlerle çıkmaz, televizyonlarına konuk ambargosu biter mi artık? Kraldan fazla kralcılara, övgülerinizde biraz insaflı olun denip ateşli dil silahları yasaklanır mı? Kanatlarımız söner diye kontrol etmiyoruz o cenahı. 2 Kasım'dan itibaren ya ağır başlılığa dönülmediyse, iktidarın çözüm ortakları buçukluk zafer imajını bozmaya devam ediyorsa, başbakan ve kurmaylarının ortamı yumuşatma mesajlarını Allah korusun hiç almadılarsa, tehditler tam gazsa, Ey kış güneşinin sıcak ışınları, hadi kaldırın şu akreditasyon uygulamasını. Görüşlerine göre vermeyen insanların bilgi alma haklarını. Mesela muhalif gazetecilere de röportaj verin. Çıkın onların kanallarına da. Korkacak ne kaldı? Galipsiniz işte açık ara. Verilemeyecek hesap mı var ki gül cemalinizi hep aynı aynalara gösteriyorsunuz? Çok mu zordur yayın yönetmenlerinin tutuklanmasına karşı durmak, kayyuma belirlenlere geçmiş olsun, bizimle yargı arasında zerre-miskal ilişki yok demek? En azından işten atılan gazeteciler şimdi evlerine ekmek götüremeyecekler diye üzülemez misiniz? ''Bari kapatılanların yerine çıkanları rahat bıraksanız. Hadi gazetecinin size bağlı olanını seviyorsunuz. Tecavüze saygınlık indirimine niye ses çıkarmıyorsunuz? Cumhurbaşkanı, biz kucaklamayı çok iyi biliriz. Yeter ki karşımızdaki de bizi kucaklamayı bilsin dedi ya, düşünüyorsunuz. Her iki seçmenden biri kucaklamış zaten. Ortamın yumuşaması için herkes mi sarılsın onlara?'' eleştirinin en ağırı bile tebessümle karşılanabilse keşke, kötülüğe kötülükle cevap verilmese, tamam sahte delil üretenlerle savaşılsın ama bunu yaparken yeni delillerin gerçekliğine de titizlenilsin, ya daha önceki gibi yine yanıltılıyorsa, başkanlık sisteminin tekrar gündemde olduğu açıklandı. Milletin yarısı başkanlığa hayır diyor da AK Parti iktidara taşıyan diğer yarısının ne kadarı Tayyip Erdoğan'da hemfikir bilmiyoruz. Elimizde İPSOS'un %31'lik evet'i var ve referandum için iktidarın artı 13 kişiye gerek duyduğu gerçeği. Anayasa değiştirilemezse fiili başkana biat beklentisiyle yumuşama vaatleri nasıl bağdaşacak? Muhalif dimalara da görev düşüyor elbette. Biraz tükunetin ve esnemenin kime ne zararı olur? MHP'nin HDP'siz vatan özleminden vazgeçmesi lazım. HDP'nin de terörist algısından kurtulup Türkiye Partisi olma iddiasını kanıtlaması. Evet bu engeller arasında zor ama herkes kendi kışına biraz güneş açtırmazsa bu hayat çekilmez. Şems-i Şita literatürde görünüşe aldanma uyarısıdır. Oysa kış ortasında açan güneş aynı zamanda umuttur, tesellidir. Soğuğun aydınlıkla dengelenmesidir. Eğer hukukçu, bürokrat, gazeteci ve siyasetçi tutuklamaları sürerse Şems-i Şita kanrıyor demektir. Yok eğer haksızlığa uğrayanların hakkı hükümet tarafından korunursa, yaz gelmese de olur.